Gönlümüz viran olur sizden ayrı kaldıkça Sözünüzün tadını alırız yaşadıkça Ümidimiz çoğalır bu ruhu taşıdıkça Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Çok uzaklara düştük Bu imiş kaderimiz Hasret yolları kesti Bitmiyor kederimiz Ne zaman başlayacak Mübarek seferimiz sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Sizden ayrı kalınca Uyduk hep nefsimize Yanlış yollara düştük Ne oldu halimize Şeytan bakıp gülüyor Kararan kalbimize Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Sizden uzak kalınca Çoğalır günahımız Ruhumuz çılgınlaşır Göğe çıkar ahımız Bizi tard edilmekten Korusun Allah'ımız, sizi görmek arzusu, gönlümüzü yakıyor. Sizi görmek arzusu, gönlümüzü yakıyor. Işık saçar aleme, ibret dolu her sözü, şefaat etmek için... Mahşerde toplar bizi, Gariplerin o zaman, Güler elbette yüzü, Sizi görmek arzusu, Gönlümüzü yakıyor. Sizi görmek arzusu, Gönlümüzü yakıyor. Pusu kurmuş şeytanlar, Önümüzden gidiyor. Günaha sokmak için, Nasıl ısrar ediyor Cazibeli sözlerle Bu yoldan dönün diyor Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Saptırmak isteyene Kahramanca direndik Bidat ehlini gördük Tamamından iğrendik Ehli sünnet neymiş Gerçekleri öğrendik Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Sizi görmek arzusu Gönlümüzü yakıyor Garip aşık dikkat et Önce kendini uyar, sevenleri çok ama seni de elbet duyar. Sofrası çok büyüktür, herkes yese de doyar. Sizi görmek arzusu, gönlümüzü yakıyor. Sizi görmek arzusu, gönlümüzü yakıyor. Sofrası çok büyüktür, herkes yese Sede doyar, sizi görmek arzusu gönlümüzü yakıyor, sizi görmek arzusu gönlümüzü yakıyor.